Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve ve na'uzu min enfusina ve Men ve men Ve la Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma Fe inne astaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhha ve kullu muttasitin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Şuabü'l iman kitabından dersimize devam ediyoruz. İlk şube olarak Allah'a iman, kitaplara iman. Bunun gibi şubeleri zikrediyor Beyhaki. Fakat bu bölümlerde hem çokça zayıf hadisler zikretmesi, hem de kelami bir takım, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ve isimleri hakkında kelami bir takım açıklamalara girmesele bile o bölümleri geçtik. Kadere, imanla ilgili olarak takdire rıza göstermek. Babından devam edeceğiz inşallah. Biraz kısarsan dakika Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten gelen rivayette o şöyle demiştir. Sizden biri istihare ederken,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 Yani i̇stihare, e, malumunuz tercih Allah'a bırakmak demek, hıyre, e, muhayyerlik, yani bu seçme demek, hıyre. İhtiyar kelimesi de e, buradan gelir, mesela ihtiyar heyeti denir. yaşlı kimselerden e, seçilir. Yani Bunlar tercih ehli kimseler e, manasında. İstihare de seçmeyi Allah'a bırakma demek, yani Allah'tan hayırlısını isteme, tercih Allah'a bırakma demek. Bunun ile ilgili bir şeyden bahsediyor i̇bn Mesud Yani Allah'ım benim için seç diyor. Bu sefer Allah'ın seçtiği şeyde razı olmuyor. Bu sebeple Allah'ım rahmetinle ve afiyetinle benim için seç desin. Yani istihareyi yaparken böyle desin diyor İbn-i Mesud Bu anh. Ebu Said el-Hudri radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir işi yapmak istediği zaman şöyle desin. Allah'ım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 Sonra benim için hayır takdir et. Güç ve kuvvet sadece Allah'ın yardımıyla elde edilir. Bu da istihare dualarından birisi. Yani kişinin istihare yaparken yapacağı dualardan birisi. Buradaki eğer şu işimin benim dinim, hayatım ve akıbetim için hayırlı olduğunu biliyorsan kavli yani bu şartlı bir bilme meselesidir. Yani Allah'ın senin ilminde Ezeli ilminde, takdir ettiğin ilimde, bu iş hayırlıysa demektir. Yoksa Allah biliyorsa, bilmiyorsa manasında bir şart değil bu. Hayırlıysa, senin ilminde hayırlıysa manasında bu. İbn-i Mesud Radyalan'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Allah'ı öfkelendirme pahasına insanları razı etme. Allah'ın sana verdiği ihsan sebebiyle başkasını övme. Allah'ın sana vermediği şey sebebiyle başkasını kötüleme.'' Açgözlüğünün hırsı Allah'ın rızkını sana sürüklemez. Hoşnut olmayanın hoşnutsuzluğu da o rızka engel olamaz. Allah adaletiyle ferahlık ve rahatlığı rıza ve yakinin içine koymuştur. Dert ve kederi de şüphe ve kızgınlığa yerleştirmiştir. Yani burada e, ferahlık ve rahatlık yani gönül huzuru, rıza Allah Azze ve Celle'nin takdirine karşı e, razı olmak bunun zıttı olan keder, dert, bunlar da şüphe ve öfke. Yani Allah Azze ve Celle'nin takdiri hakkında öfkelenmek buna konmuştur. i̇bn Mesud radıyallahu Radyalan'ta gelen diğer rivayet mevkuf olarak geliyor. Bu merhub idi. Rıza, Allah'a öfkelendirme pahasına insanları razı etmemen. Birazcık sesi açabileceğim. Hoparlörün yönünü şöyle çevirirsen, ahi, sana doğru çevirirsen. Birazcık. en büyük o değil ha. rıza Allah'ı öfkelendirme pahasına insanlar razı etmemen Allah'ın sana verdiği ihsan sebebiyle başkasını övmemen Allah'ın sana vermediği şey sebebiyle başkasını kötülememendir aç gözlünün hırsı rızkı sana getirmez hoşnut olmayanın hoşnutsuzluğu da o rızka engel olamaz Allah adaletiyle ferahlık ve rahatlığı yakin ve rızanın içine koymuştur dert ve kederi de şüphe ve kızgınlığa yerleştirmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu yine, kişinin kardeşinden bir şey istemesi fitnedir. Eğer verirse asıl verenden başkasını över. Yani asıl veren Allah'tır. Başkasını över. Vermezse vermiyenden başkasını kötüler. Yani fitne yönünü böyle. Açıklıyor İbn-i Mesud anh. Yani kardeşinden bir şey ister, verirse bu sefer Allah'tan başkasını över. Yani asıl veren Allah'tır, Allah'tan başkasını över. Yani Allah'ı unutarak koyma yoksa insanlara teşekkür etme ayrı bir şey. Yani bu emredilmiş bir şey zaten. Fakat Allah'ı unutarak o kimse vermiş gibi onu övmesi, vermediği zaman da aslında bunu engelleyen, o kişiye nazip etmeyen Allah'tır. Bundan dolayı da yine başkasını kötüler. Hı? Evet, isna zayıf rivayetleri. Geçelim. Ee, Ebu Derda Radyalan'ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her şeyin bir hakikati vardır. Kul da kendisine isabet eden bir şeyin isabet etmemesinin imkansız olduğunu isabet etmeyen bir şeyin de isabet etmesinin imkansız olduğunu bilmedikçe iman hakikatine erişemez. Yani kadere iman etmedikçe demektir. Burada isabet edenin etmemesi ee, bu ifade şu manada, Allah Azze ve Celle'nin yazdığından başka bir şeyin kendisinin başına gelmeyeceğine yakinen iman etmedikçe bunun hakikatine eremez, imanın hakikatine eremez demektir. Yine benzeri, İm-i Mesud radiyallahu anh'ten, kul kendisine isabet eden bir şeyin isabet etmemesinin imkansız olduğunu, yani Allah yazdıysa onu mutlaka başına gelecek olduğunu İsabet etmeyen bir şeyinde isabet etmesinin imkansız olduğunu bilmedikçe iman tadını alamaz. Yani Allah'ın yazmadığı bir şeyinde kendisine erişmeyeceğini bilmedikçe iman tadını alamaz. Bir kor ateşi sönünceye kadar ısırmam, yani ateşi ağzıma alıp onu sönünceye kadar ısırmam benim için Allah'ın takdir ettiği bir şeye keşke olmasaydı dememden daha sevgilidir. Zumnun el-Mısri şöyle demiştir. Başına gelen şeylerin kader sonucu olduğuna iman eden kişi üzülmez. Yine Allah'tan razı ol, Allah'a güven, her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah'a hamd ve senaet. et. Allah'ı bilen Allah'tan razı takdirinden de memnun olur. İyiliği Allah'tan isteyen Allah'ın cömert eline havale edilir. İnsan neye doğru gittiğini bilse Allah'tan başkasını razı etmek için Allah'a isyan etmez. Abidlerden biri olan Bişir bin Sinan el Mücaşi'yi şöyle demiştir. Bir abi de bana nasihatte bulun deyince şöyle karşılık verdi. Kendini kadere teslim et. Bu kalbinin boşalması, derdinin azalması için daha uygundur. Sakın Rabbini kızdırma. Yoksa sen gaflet içinde ve farkında olmadan öfken sana hakim olur. Yani kişinin Rabbini gazaplandırması sebebiyle Allah Azze ve Celle böyle bir öfkeyle onu cezalandırabilir. Yani öfkesi kendisine hakim olur ve e, meşru olmayan işlerle musallat edilir. Hasan, Hasan el-Basri dedi ki mümin hüzünlü sabahlar, hüzünlü akşamlar. Yatarken de bu hüzünden dolayı dönüp durur. Yani rahat yatamaz, dönüp durur. Ona bir oğlağa yetecek kadar azık yeter. Cafer bin Muhammed bin Nusayr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 Yani kabir ehlinin tedbiri gibi, e, yani kabir ehli tedbir alabilir mi herhangi bir şey, alamaz. Kişi bunun gibi olmadıkça, kabir ehli gibi olmadıkça e, selamete ermez kişi diyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendini kabir ehlinden say buyuruyor. Yine Ebu Rabbaz, sevinç Allah'ın bizim işimizi çekip çevirmesidir. Bizim alacağımız tedbir ise bedbahtlığımızdandır demiştir. Evet. Hatim'in bildirdiğine göre Şakirkel Belhi Ey fakir! Çalışıp zengin olmak için kendini yorma. Eğer senin kısmetinde fakirlik varsa zengin olamazsın dedi. Eyyub-es Sahtiyani istediğin olmuyorsa olanın sana hayırlı olmasını iste demiştir. Yani çalışıyorsun, çabalıyorsun ama sana nasip edilmiyor. Sana nasip edilenlerin senin için hayırlı olmasını iste. Yani bulunduğun hali değerlendir demiştir. Ahmet bin Ebil Hava Errahimullah diyor ki, süfyan Sevri, Allah'a kim iman ederse onun gönlünü doğruya yöneltir ayetini, yani Tegab'ın 11. ayetini, gönlünü rıza ve teslimiyete yöneltir şeklinde açıklamıştır. Yani burada doğruyla kast edilen Allah'ın takdirine karşı rıza ve teslimiyettir demiştir. Ebu Labbas bin Ata, Rıza kulun Allah'ın gönderdiği şeye karşı koymayı bırakmasıdır demiştir. Ömer bin Abdülaziz de diyor ki Artık Allah'ın takdir ettiği şey dışında nefsim hiçbir şey istemiyor. Yani Allah ne takdir ediyorsa ondan razıyım manasında bu. Şube diyor ki Yunus bin Ubeyt bana hiçbir zaman hiçbir şeyi temenni etmedim demiştir. Huday bin İyad da Razı olan kişinin mertebesinden daha üst bir mertebe yoktur demiştir. Yani Allah'tan razı olma, onun takdirine karşı rıza makamından daha üstün bir makam yoktur diyor. Teslimiyetin alameti hakkında üç şey, e Zünnel Mısri şöyle tarif ediyor. Kazayı rızayla karşılamak, belaya sabretmek ve rahatlığa şükretmek. Üç şeyde işi Allah'a havale etmektir. Allah'ın takdiri konusunda hüküm vermeyi bırakmak. Nafile ve dünyalık işlerde kendi iradesini bırakıp Allah'ın istediğini yapmak, Allah'ın iradesi sonucu olan şeylere bakmak. Üç şeyde kalbin temizliğindendir. Her şeyi Allah'tan bilmek, ondan gelen her şeyi kabul etmek ve her şeyi O'na nispet etmek. Ebul, Ebu Abdillah en-Nibacı şöyle diyor. Bana göre ibadetlerin en üstünü üç tanedir. Allah'ın hükümlerinden hiçbirini reddetmemek, Ondan başkasından bir şey istememek ve ondan bir şey saklamamak. Yani kişi zaten Allah'tan herhangi bir şeyi saklayamaz. Ebu es Sülemi de şöyle diyor. Muhammed bin Ahmed bin Şem'un'a rıza sorulunca şöyle cevap verdi. Hakka razı olmak, haktan razı olmak ve ona razı olmaktır. Hakka razı olmak, onun tedbirine ve seçtiğine razı olmaktır. Hak'tan razı olmak, onun taksimine ve verdiğine razı olmaktır. O'na razı olmak ise O'nun ilah ve Rab'liğini kabul edip razı olmaktır. İbnül Feraci, rızanın anlamı konusunda üç şey söylenebilir demiştir. Bunlardan biri seçmeyi takdire bırakmaktır. Yani Allah'ın senin hakkında takdir ettiği ne varsa tamamen buna razı olup kendini tercihte bulunmamaktır. İkincisi kalbin acı da olsa takdirine sevinmesidir. Allah'ın takdirine sevinmesidir. Üçüncüsü ise yapılan işin sonucunu düşünmekten vazgeçip nefsin lehine veya aleyhine verilecek hükmü Allah'a bırakmaktır. Ebu Osman Erkin diye rıza sorunca şöyle cevap verdi. Dünyadan geçene pişman olmayan ve üzülmeyen kimsedir. Yani razı olan kimse dünyadan geçene pişman olmayan yani geçmiş dönem için ve bunlar için üzülmeyendir demiştir. Yahya bin Muaz el-Razi dedi ki, ey oğlu kaybettiğin ve geri dönmeyecek şeye üzülme. Ölümün senden alacağı varlığa da sevinme. Ölümün senden alacağı varlık, ya yakınların ölümü veya kendinin ölümü. Ee, yani sen neye sahip olsan, öldüğünde ondan ayrılacaksın. Böyle bir varlığa sevinme. Yani senin sevineceğin, dünyada elde edeceğin şey, ölümün senden alamayacağı şeydir ki bu da ancak salih amelidir. Yani Kişi kadına gittiği zaman e, geri dönenler haricinde kabirde kendisi de kalacak olan salih ameli. Yani kişinin sevineceği şey sadece bu olmalı. İkrimen'in rivayetine göre İbn-i Abbas Radyoğlu'na e, hadis suresinin 23. ayetini açıklarken yani Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Bu ayeti açıklarken şöyle demiştir. Sevinip üzülmeyen kimse yoktur. Ancak kişiye bir musibet isabet edince ona sabretmeli, bir hayır elde edince de şükretmelidir. E, Suhaib radıyallahu anh'tan gelen rivayette e, Müslüm rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam mümin yani iman ehli olan kimse ne güzel bir kimsedir. Zira ona bir bela isabet etse sabreder, musibete uğrarsa sabreder, nimete kavuşursa da şükreder. Yani bunun ikisinin arasındadır buyuruyor. Halimi diyor ki, Ayetteki, yani az önce okuduğumuz hadis suresi 23. ayetindeki hüzünden kasıt, kızıp isyan etmek. Sevinmekten kasıt ise, övünüp kibirlenmektir. Ömer bin Sadaka el-Hammal dedi ki, Zunnun el Mısır ile beraber Ahmim'deyken, Ahmim Mısır e, beldelerinden bir belde, oyun, def ve davul sesi işitip bu nedir diye sordu. Ona Medine halkından birisinin düğünü cevabı verildi. Onun yanında da ağlama, feryat ve velvele sesi duyunca bu nedir diye sordu. Ona falan kişi öldü denilince Zunun el-Mısri bana şöyle dedi. Ey Ömer bin Sadaka onlara nimet verildi ama şükretmediler. Diğerlerine bela verildi onlar da sabretmediler. Vallahi bu gece bu şehirde kalmam deyip o saatte Ahmim'den Fustat'a çıktı. Yani o şehri terk etti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, Allah'ın sevmedi iki ses vardır buyuruyor. Birisi musibet anında bu çığlık, vaveyla sesi. Diğeri de sevinç anında çalgı sesidir buyuruyor. Yani bunlar düğünde çalgılar çalarak Allah'a şükretmemiş oldular. Yani gayrimeşru çalgılar e, çalarak o şükrün gereğini e, gayrimeşru bir uygulamaya girerek e, muhalefet etler gereğini yerine getirmekten. Diğerleri de e, ölü sebebiyle, cenaze sebebiyle velvele, feryat, Eden bir grubun sesi, işte Allah'ın buğzettiği iki sesi iştince o şehirde kalmak istemiyor ve terk ediyor. Hacer bin Kays el-Mederi der ki, bir gece Müminler'in emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu yanında kaldım ve gece namaz kılarken okuduğunu işittim. Yani gece namazı sesli okunur. Şu ayeti okuyordu, söyleyin akıttığınız meniden insanı yaratan siz misiniz yoksa biz mi yaratmaktayız? Vaka 58-59. ayetini okuyunca üç defa sen yarattın ey Rabbim dedi. Sonra söyleyin ektiklerinizi yerden bitirenler sizler misiniz yoksa biz mi bitiriyoruz? Vaka 63-64. ayetlerini okuyunca sen yarattın ey Rabbim dedi. Sonra söyleyin içtiğiniz suyu buluttan indirenler sizler misiniz yoksa onu biz mi indiririz? Ayetini okuyunca sen yarattın ey Rabbim dedi. Sonra ''Söyleyin, yaktığınız ateşin ağacını var eden sizler misiniz yoksa onu biz mi var ederiz?'' ayetini okuyunca üç defa ''Sen yarattın ey Rabbim'' dedi. Cafer bin Burka'nın bildirdiğine göre İsa Aleyhisselam şöyle dedi, yani İsrail'e asıllı bir rivayet. ''Allah'ım artık zararı kendimden uzaklaştıramıyorum. Bana faydası olan şeye ulaşamıyorum. Her şey başkasının eline geçti. Kendi amelime kaldım.'' Benden daha yoksul olan bir kimsede yok. Allah'ım düşmanımı bana güldürme ve dostumdan yana bana zarar verme. Musibetimi dinim hakkında kılma ve bana acımayan birini musallat etme. Bu lafızların benzeri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da dua metni olarak öğrettiği bir dua. İşte sitede yayınladığımız giriş kısmında hemen üst tarafta e, tam metni görmek isteyen. Musibetin din hakkında kılınmaması... Yani e, kişi dünya hakkında musibete uğrar. E, bunun telafisi vardır. Fakat dini hakkında musibete uğrarsa yani haktan saptırılırsa kişi bu çok daha tehlikeli bir musibettir. Ebu es-Sülemi şöyle dedi. Dinin kemali, güç ve kuvvetin kendisine ait olmadığını itiraf etmek ve her şeyde her şeyin sahibi olana dönmektedir. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin yani la havle ve la kuvvete illa billah sözünde ifade ettiğimiz hareket ve kuvvet tamamen Allah'a aittir. Ancak Allah'a aittir. E, bu sözün manasının hakikatine itikad etmeyi kastediyor. Seyil bin Abdullah et-Tüsleri Gayunullah şöyle diyor. Nefsini beğenip de kurtulabilen ve bir şeyin kendisinden kaynaklandığını düşünüp de onu tamamına edirebilen olmamıştır. Yani kendi nefsini beğenip de kurtulan olmamıştır. Kendisini beğenilen kişi kurtulamamıştır. Bir şeyin kendisinden kaynaklandığını düşünüp de yani ben yaptım ben ettim şeklinde bir düşünce sahip olup da onu tamamına erdirebilen de olmamıştır. İnsanlardan Said olan kişi yani cennetlik olan kişi amellerini beğenip çok görmeyen, fazilet ve ihsan kapılarının kendisine açıldığı ve yaptığı her amelin Allah'tan bir ihsan olduğunu düşünen kişidir. Yani salih amel dahi işlediğinde bunu ben kendi kuvvetimle, kendi gücümle yapmadım. Bir Bilakis Allah bana lütfetti de, Allah bana kuvvet verdi, Allah bana bunu ilham etti, hayra rüştü ilham etti de, o sayede yapabildim diyerek Allah'a şükreden kişidir. Şaki, cehennemlik olan kişi ise sözleri ve amelleri kendisine güzel görünen, yani yaptığı, konuştuğu şeyleri beğenen, Bunlarla övünen ve kendisinden kaynaklandığını düşünen kişidir ki bu tavrı hali hazırda kendisine helak etmese de gün gelecek onu mutlaka helak edecektir. Allah Karun'dan bahsederken onun bunlar bana bendeki ilim ve beceriden dolayı verilmiştir dediğini bildirir. Yani Karun e, hazinelerinin anahtarları bile develer yükü olduğu anlatılır. Yani hazinelerin anahtarlarının bile develer yükü olduğu anlatılır. Böylesine zengin birisi. İşte ona Musa aleyhisselam zekatı emrettiğinde bütün bunlar bana bendeki bir ilim ve beceri sayesinde verildi diyerek kendini beğenmişti. O yüzden zaten yere batırıldı. Karun bu şekilde diyerek kendisine verilenlerin Allah'ın bir ihsanı olduğunu unutup bunun kendi bilgi ve becerisinden kaynaklandığını söylemiştir. Allah da herkesin göreceği şekilde onu ve malını yerin dibine batırmıştır. Bu şekilde yerin dibine geçirilen nice kötü vardır ki arkadaşlarımız bunun farkında değillerdir kötülerin yerin dibine geçirilmesi de kendini günahsız görmenin, güç ve kuvvet sahibi sanmanın, fütursuzca takdirlere itiraz etmenin, yapılan ihsanları görmezden gelmenin ve yapılan iyilikleriyle verilen nimetlere şükretmemenin sonucudur. Zira böyle yapan kişilerin yok olma vakti de gelmiş demektir. Muhammed bin Eş'as el-Kindi dedi ki her şey nöbetleşe döner durur. Hatta olur ki Ahmaklık da akla galebe çalar. Nitekim insan ihtiyarladığı zaman erzeli umur denilen çağlarında pek çok kimse bunamaktadır. Beyhaki diyor ki, bugünleri bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp duruyoruz. Ayeti de, Kasas suresi 78. ayeti de Allah'ın takdiriyle bunların dönüp durduğunu göstermektedir. Ebu Abdillah, Muhammed bin İbrahim bin Hameş der ki Babamın şöyle dediğini işittim Rabbine itaat etmeyeceksen onun rızkını yeme Yasaklarından kaçınmayacaksan onun mülkünden çık Yaptıklarına razı olmayacaksan kendine başka Rab ara Ona isyan edeceksen seni göremeyeceği yere çık Yani bunlar da imkansız şeylerdir Yani Allah'ın rızkını yiyorsun ve ona itaat etmiyorsun O'nun mülkündesin ve O'na isyan ediyorsun. Yasaklarından kaçmıyorsun. Allah'ın takdirine razı olmuyorsun. Fakat Rab O. Hiç olmazsa O'nun görmeyeceği bir yer bul. Eğer mümkünse böyle bir şey. Bu mümkün değil. Evet. Yine aynı zattan gelen bir rivayet. Dedemin şöyle işit, dediğini işittim diyor. Kaza tedbire güler, ecel emele güler, takdir tedbire güler. Kısmetle çabalayıp sıkıntıya girmeye güler. Yani burada gülmeyi anlıyorsunuz. Yani kaza tedbire güler, yani tedbir almanın Allah'ın takdirini değiştirmeye bir etkisi yoktur bu manaya kastediyor. Ecel emele güler, yani kişi emel sahibidir, uzun yaşama Sahibidir. Belki yüzlerce sene yaşamak ister, arzular, hayaller kurar insan ama onun eceli emelinden daha kısadır. Bu sebeple ecel güler. Yani neler tasarlıyor ama e, bunun eceli burada. Yine e, kısmet de çabalayıp sıkıntıya gire, girene güler. Yani ona takdir edilen, yazılan belli bir rızık vardır. Bu da daha fazlası için kendini paralayıp duruyor ama ona asla ulaşamayacak. Yani bunlar boş işlerdir. Evet, Said bin Cübeyr İbn Abbas Radyalama'dan aktarıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın bir yolculuğundan bahsedip şöyle dedi İbn Abbas Radyalama. Süleyman Aleyhisselam susuz bir yerde giderken suya ihtiyacı oldu. Bu sırada ibibik kuşu gelip yeri gagalamaya başladı ve suyun yerini buldu. Şeytanlar gelip o yeri deriyi soyar gibi kazıdılar ve suyu buldular. Nafi bin Ezrak dedi ki, Ey vakkaf! İbibik kuşunun nasıl gelip toprağın altındaki suyun yerini bulduğunu buna rağmen tuzağı görmeyerek tuzağa düştüğünü gördün mü? Tuzak boynuna düşene kadar ibibik tuzağı görememiştir. İbn Abbas kader gelince göze perde çeker dedi. Yani burada o Süleyman Aleyhisselam'ın suyunu bulan o ibibik kuşu, yani yerin altında normalde insanın göremediği bir yerde suyu buluyor, suyun kaynağını buluyor ama <gülüyor> kuşu yakalayacak tuzak onu görmüyor. O tuzağa yakalanıyor. İşte buna diyor ki i̇bn Abbas abbasad Allah'ın takdiri geldiği zaman göze perde çeker. Yani bu konuda çok şiirler söylenmiştir. Benzeri tirmiziden de geliyor bu sözün. Kader gelince gözler kör olur. Kaderin gerçekleşeceği an gelmişse göze perde çeker demiştir. Bu şiirlerden birisi şöyle. Allah kişi hakkında bir şey isterse de bu kişi akıllı ve zeki ise, her zora bir çare de bilirse, kaderin yazdığı da ona da değer, düşünemez ve gözleri kör olur. Aklı başından kolayca gider, Allah hükmünü icra edince aklını iade eder ki ibret alsın. Yani gözler görmez olur, zeki kimselerin zekası işlemez olur Allah'ın takdiri gelince. Mahmud bin Hasan el-Verrak da şöyle bir şiir söylemiş Her işinde Rahman'a güven Allah yazar ve takdir eder Allah kula bir şey yapmak isterse Kulun bunda tercihi olmaz İnsan güvendiği yerden zarar görürken Allah'ın izniyle sakındığı yerden Sakındığı yerden kurtulur Cüneyt bin Ahmet taberi de şu şiiri söylemiştir Kul sıkılır Rab ise takdir eder Zaman değişkendir rızık taksim edilmiş. Bütün hayırlar bizi yaratanın tercih ettiğindedir. Başkasının tercihi kötü ve uğursuzdur. Evet, Allah'ın takdiri ne e, rıza gösterme, kaderin, kadere imanın bölümlerinden e, bir bölümdü. Ahiret gününe iman hakkında e, halimi diyor ki bunun manası dünya günlerinin geçici olması, bu alemin son bulmasıdır.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 Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Rasul'ünün haram kıldığını haram saymayan, hak dinini de din edinmeyenlerle boyunlarını büküp kendi elleriyle zelil bir şekilde cize verene kadar savaşın. Bu konuda başka ayetler de vardır. Yani burada kendisi için savaşılacak esaslardan biri olarak bu ayette ahiret gününe iman da sayılıyor tıklayı ederseniz. i̇bn Ömer radyalanma, Ömer bin Attab radyalanmadan, dua ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman sorulunca, meşhur Ocibir Raldi'sinde, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe iman etmen, hayrıyla, şerriyle de kadere iman etmendir buyurdu. Halimi diyor ki, Allah Teala peygamberinin diliyle yeryüzündekileri yok edeceğini, yeryüzünü başka bir yerle değiştireceğini, güneşin dürüleceğini, denizlerin kaynayacağını, yıldızların söneceğini, gökyüzünün yarılıp erimiş maden gibi olacağını ve kitap gibi dürüleceğini, dağların atılmış yün gibi olacağını ve Allah'ın bu dağları savurup yeryüzünü dümdüz edeceğini bildirmiştir. Yani tepe, çukur böyle bir şey olmayacak, yeryüzünü dümdüz edecek. Bütün bunların gerçekleşeceği bize bildirilmiştir ve Allah'ın vaadi doğrudur, sözü haktır. Kur'an'da zikredilen saatin yani kıyametin iki yönü vardır. Biri dünya saatine göre ahiret saati ki Allah sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar buyurmaktadır. Araf 187. ayetinde bu ayette kastedilen ahiret saatidir. Allah onunla ilgili o saat sizlere ansızın gelecektir buyurur. Yine ne bilirsin belki de zamanı yakındır buyurur. Diğeri de ahiret saatine göre dünya saatidir allah Teala kıyamet kopduğu gün, yani kabirdekiler diriltildikleri gün, suçlular sadece çok kısa bir müddet kalmış olduklarına yemin ederler, buyurur. Rum suresi 55. ayetinde. Beyhak diyor ki, Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve başka hiçbir mahlukun, kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini söylemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben kıyamet şöyle yakın olduğu gönderildim, buyururken, bu hadisin manası, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini bildirmesidir. Yani ben kıyamet şöyleyken, şu iki parmağım gibiyken, birbirine yakınken gönderildim sözü, kendisinden sonra bir peygamber gelmeyeceği manasındadır. Yani böyle hemen Allah Resulü'nün hemen peşine kıyamet kopacak demek değil. Şu ikisi gibiyken demek, yani benden sonra peygamber yok, benden sonra sadece kıyametin kopması var demektir. Yani arada başka peygamber yok. Bu hadisin manası budur diyor. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra kıyametin geleceğini, kendisiyle kıyamet arasında gerçekleşecek şartlar olduğunu, yani bunlara alametler diyor işte kıyamet alametleri, ilk şartıyla, yani ilk alametiyle son alameti arasındaki zamanda bilinmediğini bildirmektedir. Elbaz ve Nuşur kitabında kıyamet saatinin alametleriyle ilgili rivayetler geçmiştir diyor. Deha ki, El Bağız kitabında bunları zikrettiğini söylüyor. O yüzden burada tekrar etmeyeceğini söylüyor. Sadece şu hadisi zikretmiş bu bölümde. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canı elinde olana yemin ederim ki iki kişi kumaşlarını aralarında açmışlar henüz satamamışlar ve dürememişlerken kıyamet kopacaktır. Kişi havuzunu sıvayıp onarmış ama henüz bahçesini sulayamamışken kıyamet verecektir. Kişi devesinin sütünü sahip ayrılmışken onu içemeden kıyamet kopacaktır. Yani aniden kopacağı demek oluyor bu da. Bunu Bukhari ve Müslim'de rivayet etmişlerdir. Öldükten sonra dirilmeye iman, 7. şube. Bunda... Bu konuda da yine Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler vardır. Bunlardan bazıları, tegabün 7. ayetinde, inkar edenler tekrar dirilmeyeceklerini ileri sürerler.'' buyruluyor. Yani bu kafirlerin işi, yeniden dirilişi inkar etmek, bunun küfür olduğu ifade ediliyor. Câsiye 26. ayetinde, ''De ki, sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplar.'' Ve Mü'minun 115. ayetinde de sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyrulur. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği o Cibril hadisinde yine iman sorulunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye ve kaderin tamamına iman etmendir buyurmuştur Müslim'de gelen hadiste. Öldükten sonra dirilmeye iman Allah'ın ölülerin çürümüş bedenini dirilteceğine, bu bedenlerden denizde, vahşi hayvanların karnında ve başka yerlerde dağılan parçaların birleştireceğine ve eski haline döndüreceğine, sadece o beden, bedene can vereceğine, küçük olsun büyük olsun herkesin, hatta anne karnındaki yaratılışı tamamlanıp kendisine <gülüyor> ruh üflenen ama düşük olan çocuğun bile Allah'ın emriyle kalkacağına iman etmektir. Anne karnında yaratılışı tam olmayan ve ruh üflenmeyenin hükmü ise diğer ölüler konumundadır. Allah en doğrusunu bilir. Allah Azze ve Celle kıyametle ilgili olarak kaç suresi 2. ayetinde Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Buradaki kasıt şudur. Karnındaki çocukla vefat eden anne tekrar diriltildiğinde kıyamet korkusuyla karnındaki bu çocuğu düşürür. Yani bu çocuğu düşürür. Ee, bu kanla çocukla vefat etmiş. Yani doğum esnasında veya doğumdan önce hamileyken ölenir. bu düşürür. Yani bunlar tekrar diriltildiği zaman e, bu ayette kast edilen odur diyor bey Haki. Eğer bu çocuk dünyadayken anne karnında canlıysa canlı olarak düşerler ve bir daha ölmezler. Dünyadayken ruh üflenmemiş bebek ise kıyamet günü düşünce ölü olarak düşerler. Çünkü tekrar dirilmek yaşadıktan sonra ölenler için geçerlidir. Dünya hayatında nasibi olmayan ceninin ise ahirette de nasibi yoktur. Allah başka bir ayette öldükten sonra dirilmeyi şu şekilde ispatlamıştır. Gökleri ve yeri yaratan Kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur. Çünkü o yaratan ve bilendir Yasin suresi 81. ayet. Ahkaf 33. ayetinde gökleri yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir buyrulur. Allah bu ayetlerde insandan daha büyük cüsseli olan göklerin ve yerin yaratılışını göstererek öldükten sonra diriltmeye kadir olduğunu bildirmiştir. Bazı ayetlerinde işte kıştan sonra baharın yani ağaçların kurumasından sonra tekrar yeşillenmesi, doğanın kurumasından sonra tekrar bitkilerin, e, yeşerip bitmesi bunları işte siz de böylece dirilecek diriltileceksiniz diye misal getiriyor Allah Azze ve Celle yani bunlara kadro olan buna hiç kadro olmaz mı diyerek bu daha büyük bir şeydir çünkü başka bir ayette Yasin suresi 78-79 ayetlerinde çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar de ki onları ilk defa yaratan diriltecektir o her türlü yaratmayı bilendir Birinci yaratışı, ikinci yaratışa Allah Azze ve Celle delil göstermiştir. Sonra, yaş ağaçtan size ateş çıkarandır. Ondan ateş yakarsınız buyurarak, Yasin Suresi 80. ayetinde, sıcak ve kuru olan ateşin yaş ağaçtan çıkarılmasını, insanların da çürümüş ve dağılmış kemiklerinin tekrar diriltileceğine delil göstermiştir. Allah Teala başka bir ayette, Diri toprağın meyve verdikten sonra ölmesinden ve kuruyup çoraklaşmasından sonra bir daha dirilip meyve vermeye başlamasından bahsedip bunu yapanın insanlar da öldükten sonra tekrar diriltmeye gücü yettiğini bildirmiştir. Yine ölü olan nutfeden canlı bir varlığı yarattığını, bunun da onun kudretini gösterdiğini bildirerek, ''Ölüdünüz sizleri diriltti, sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda ona döneceksiniz.'' Öyleyken Allah'ı nasıl inkar ederseniz buyurmuştur. Bakara 28. ayet. Yani sulplerde ve rahimlerde bir nutfeyken sizi insan olarak yarattı. Yine sizi bayağı bir sudan yaratıp onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirmedik mi? Buna gücümüz yeter. Biz ne güzel güç yetireniz buyurmuştur. Mürselat 20-23. ayetlerinde. Allah... ''Babanın sulbinde ölü olan Nutfe'ye annenin rahminde hayat vermiş, ona dilediği şekli ihsan etmiştir. Bu da açıkça ölüyü diriltmektir. Buna gücü yeten, yaratılmışları öldürüp diriltmekten aciz değildir.'' Allah bir ayetinde bununla ilgili olarak şöyle buyuruyor, Kıyamet 37-40. Ay ayetlerinde, ''O katılan bir meni damlası değil miydi? Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu yaratıp şekil vermişti. Ondan erkek dişi iki cins yaratmıştı.'' Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Elbette yeter. Allah yine taneyi ve çekirdeği yardığını bildirerek, taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır, ölüyü çıkarır buyurmuştur. En'am suresi 95. ayetinde. Tane olgunlaştıktan sonra kuruyunca artık gelişmesi mümkün değildir. Çekirdek olgunlaşınca ve kuruyunca artık gelişmez. Bu durumda ikisi de ölü sayılır. Ölü olan bu tane ve çekirdek diri toprağa gömülünce Allah onlardan ağaçlar ve ekinler çıkarır. Bunlar yine olgunlaşıncaya kadar büyük gelişir. Allah aynı şekilde tavuktan çıkan yumurtadan diri olan civcivi çıkarmaktadır. Bütün bu saydıklarımız önümüzde olan ve şahit olduğumuz şeylerdir ve bunu inkar edemeyiz. Yine Allah İbrahim Aleyhisselam'a ölüyü nasıl dirirttiğini göstermiştir ve bütün dinler bu kıssayı nakletmişlerdir. Yani Yahudiler Hristiyanlarda. <gülüyor> Tıpkı Müslümanlar gibi bunu nakletmişlerdir. Bu da Allah'ın ölüyü dirilteceğine delildir. Yine ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanlara Allah ölüm buyurup öldürmüş, sonra onları diriltmiştir. Yani dünyadaki bir vakıa bu. Bu da Allah'ın ölüyü dirilteceğine delildir. Yine altı üstüne gelmiş bir kasabaya uğrayan kişi Allah burayı ölümünden sonra acaba nasıl diriltecek deyince Allah onu 100 yıl ölü bıraktıktan sonra diriltmiştir ki bu Uzeyr aleyhisselam'dır. Yine Allah Musa'nın asasını yılana çevirmesinden, sonra onu tekrar oduna çevirmesinden bahsetmiş. Sırbazlarla karşılaşınca da yılana çevirmesinden, sonra tekrar oduna çevirmesinden bahsetmiştir. Bütün dinler bu kıssayı yani Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda nakletmiştir derdi. Yine Allah asabı kefetten bahsetmiş. Onları üç yüz yıldan fazla uyuttuğunu, sonra ölümü inkar eden kavimlerine karşı delil olarak tekrar dirilttiğini söylemiştir bütün bu konuyla ilgili rivayetleri de yine Elbas ve Nuşur kitabında zikrettik diyor. Evet. Ee, i̇nsanların tekrar diriltildikten sonra mahşerlerine, geleceklerine iman, iman şubelerinin sekizincisi. Allah izin verirse bir sonraki derse bırakalım bu konuyu da. Bugünlük burada bırakalım. Yani en üç Subhaneke Allahumma ve ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke